Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Teknik Masa'da Barış Demirel'le birlikteyiz ve konuğumuz Çilem Tercüman. Merhabalar. Merhaba Çilem, hoş geldin. Hoş bulduk. Çilem Tercüman, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor evet. kendisi. Evet. Bugün onunla Türk Romanı'nda Moda ve Toplumsal Değişim adlı kitabını konuşacağız. İletişim yayınlarından çıktı Çilem'in evet, evet. kitabı. Ee, bu kitap aslında e, şey açısından çok ilginç geldi bana ilk başlarına baktığımda da okurken de onu düşündüm Çünkü romanında moda ve toplumsal değişim Yani neden modayı bu toplumsal değişim içerisinde ayrı bir e, inceleme konusu olarak mesela değerlendirmeyi daha uygun buldun Hani yani toplumsal değişimden biz bir sürü şey evet, anlıyoruz. bahsediyoruz ya işte modernlik şu bu evet. falan bunun içine bir sürü şey giriyor Tabii ki modernlik tecrübesini de tartıştığım bir şey burada evet. ama Hani modayı böyle ayırt edici bir şey olarak yani ne gördün orada asıl? Benim master tezim Ahmet Rasim'de gündelik hayattı. İstanbul'un gündelik hı hı. hayatıydı ve tabii bugün gibi dün de hatta dün çok daha fazla İstanbul merkez. Onun dışında pek çok bir hareket yok. Hatta Cumhuriyetin işte 40'a kadar getirdim ben çalışmamı. Hı hı. Hani 10. yılında ya da sonrasında da Ankara hala çok e, taklit konumunda, minyatür gibi duruyor. Bütün yatırımlara ve bürokrasinin oraya gitmesine rağmen Rasim'de de çok geçerdi. İstanbul'da yani o çok sıkıntılı dönemlerde e, ...inanılmaz büyük bir değişim var... ...başka başka olguların beslediği... ...ya da başka başka şeylerle tetiklenen... ...başka başka yön çizilen... ...ama hani moda bir şekilde... E, ...çok yaygın... ...gündelik hayatının içerisinde çok yaygın... ...ve çok ilgi çekici geldi... Hı -hı. ...oradan farkındaydım fazla malzeme çıkacağını... ...ve o dönemki okumalarımdan da... ...ve işin içine girince... E, Yorulmakla beraber seçtiğim için de çok memnun oldum çünkü herhalde bu kadar renkli, bu kadar katmanlı başka bir olgu olamazdı ya da evet. ben çalıştığım için bir seviyorum. Bir de değişimi bunu. çok net gösteren evet. bir şey değil mi? Evet. Moda somut halde gösteren bir şey. Kesinlikle öyle. Bir de kendi hani günümüz yaşantısı içerisinde de belki hani kendi düşündüğüm şeyler. Hepimiz değişiyoruz, sürekli değişiyoruz ve evet artık bir olduk. Fakat o toplumun da bir parçasıyız. Belki kendi ve etrafımda gördüğüm bir takım çatışmalar. Bunlar da o hani merakımı besledi. Ve biz hani insanlar günlük hayatın içinde yaşarken uzun boylu düşünmüyorlar. Ve çok çabuk bir şekilde pek çok şeyi adına moda demesek de trend demesek de sahiplenip biz de kullanmaya başlıyoruz. Evet. Dolayısıyla çok... Romanla benzetiyorum ben mesela modayı o romanın ilk zamanları vardır ya eğlendirirken değiştirmek evet. meselesi öğretmek meselesi moda da size tebliğ etmiyor bir yasayla çıkmıyor ama yasadan bile çok daha kuvvetli evet. anne babanın sözünden çok daha kıymetli mahalle baskısından çok daha kıymetli Daha hızlı yayılıyor Kesinlikle öyle Ve daha çabuk eskiyor Eskimezse sistem dönmeyecek çünkü. Evet. Dolayısıyla daha ilk çıktığı andan itibaren yok oluşunu haber veren evet, bir şey bir evet, taraftan evet. da. Evet. En yayıldığı an onun bitişi, bitişinin evet. başlangıcı. Peki mesela niye özellikle roman türünde bunu düşündü? Neden roman türü? Çünkü bana göre bütün Edebi eserler hatta bana göre bütün nesneler okunulabilir unsurlardır. Siz bilirseniz hangi taraftan bakarsanız onun onun üzerinden bir şeyler okuyabilirsiniz. Yapanına dair, dönemine dair, ait olduğu topluma dair. Ama roman geniş hacmiyle. ...daha fazla malzemeye imkan veriyor. E bir de bizim o dönem romancılarımızın e, romana yaklaşımı... ...dolayısıyla romanın o karakteri hala anlatmak, hala yarını kurgulamak... ...hala yakın geçmişle hesaplaşmak e, çok ilginç bir şekilde... ...hani çok fazla tali malzemem olmamasına rağmen... ...işte süreli yayınlara gittim, hatıralara gittim... ...hem malzeme olarak şeyler bakımından inanılmaz bir e, yakın tuttu çok e, sağlıklı gözlemlemişler hı hı. ve kendi meselelerinin içinde de çok fazla taşımışlar ama daha ilginci moda üzerine de düşünmüşler moda ile ilgili bir kitap yok ama Burhan Ceyit mesela işte 50 yıl sonra e, batılı bir e, sosyolog moda ile ilgili söylediklerini o kadar derinleşememekle beraber e, kahramanı üzerinden tartışmış çünkü hayatlarında çok etkili bir konumda. Bir de şey büyük kentlerde tabii, e, tabii. bu büyük kentlerde doğrudan modernlik tecrübesiyle iç içe olan kahramanlar. Bir de senin de biraz önce söylediğin gibi modern yani roman sadece bir kurmacı olarak ortaya çıkmıyor aslında. Mevcut kitleye de hitap etmek zorunda ve Öyle. bir şeyleri de aslında göstermek zorunda Öyle. ve işaret etmek zorunda. Bunun içinde moda. Ee, peki mesela moda her zaman olumlu bir şey mi bu dönemde? Yani 1923 ve 1940 ya da olumlu ve olumsuzluğundan bahsetmek mümkün mü? Mümkün. Ee, modanın e, olumsuz tarafları hatta daha fazla konuşuluyor. Çünkü birkaç yazar sadece işte Burhan Cahit mesela modanın olumlu olabileceğini fakat insanların elinde hani idealde olumlu fakat insanların eline geldiğinde zarar veren bir hale dönüştüğünü söylüyor. Hatta bütün kahramanlarına bütün şahıslarına kadınından erkeğine yaklaşık olarak aynı mesafede durup onlarla eğlenen Hüseyin Rahmi'nin bile arada girip hani yani boyanmanın kıyafetin belli bir ölçüye kadar ya da bir yerlere gitmenin bir şeyleri okumanın belli bir ölçüye kadar olabileceğini ama bunun abartılmasının ya da bunun işte sınıflar arasında e, bir aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru bir sallanan parmak ya da aşağıdan yukarıya doğru tek kurtuluş. Oraya ait olmanın tek yolu gibi görülmesine şiddetle karşılar. İsraf yönü var. Evet. E, belli şeylerin belki bugün için de geçerli aslında bunlar. Yani bir müziği dinlemek ya da dans etmekten çıkıp, bir de o dönem çok kuralcılar, her şeyi tam anlamıyla, layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Ee, bir hayat meselesi haline gelmesi. Ee, o dönemin şartlarında inanılmaz bir yıkım var üst üste girilen savaşlarda. Dolayısıyla lüks yaşam hiçbir şekilde onaylanmıyor. Hatta öyle bir manzaraya tahammül edilemiyor. Hı hı. Bu anlamda olumsuz taraflarından, hızla dönmesinden çok bahsediliyor. Hatta bence bu bugünün daha ciddi bir problemi. Bireyin kendi içinde verdiği zararları da dokunuşlar var. Henüz o dönemlerde o kadar ön plana çıkmamış. Genelde toplumsal zararlarından bahsediliyor ama ben bugün modanın en büyük zararının bireyde de ciddi manada büyük zararlarından birinin görüldüğünü düşünüyorum. Çünkü sürekli mutsuz, sürekli vücuduyla uğraşıyor, çevresiyle uğraşıyor ve bu bir döngü halinde. Hani israfına, şuynu buyunu koydum, kenara bir mutsuz hayatlar. Evet, belki hmm. şeklinde gidiyor. Evet, tam dediğin şey, toplumsaldan bireyselle, yani evet. öznelliğe doğru. Evet. E, bir kaymayı da beraberinde getiriyor ki zaten bu senin seçtiğin dönem 1923 ve 40 aslında bir toplumun yeniden inşa edildiği bir Öyle. dönem. Öyle. Ve bu inşa sürecinde de e, moda belki de e, örnek, işte vatandaşı ya da hmm. örnek hayatları işaret etmek gibi bir. İşte ve de sahip mi? Öyle yani ilanlarda mesela ya da bir yerden bahsedilirken gidilmesi gereken bir yerden kendi aralarında konuşurken oranın işte al alamot olması muhasır olması bu kelimelerin anlamları hep olumlu idealize edilen işte daha evvelin o alafrangası işte artık medeniye muhasıra dönüyor. Yani yeni insanı tanımlıyor onlar işte köpük evde oturmak, ee işte eskisi gibi o şehsade başına değil bey yoluna gitmek, lebona gitmek. Bu, bu bunlar ideal insanı tanımlamaya başlıyor. ne kadar Balılar. değişik, değil mi? Tanzimatla karşılaştırdığında evet. Evet. mesela o zamanın alafrangası hiç de özenilecek bir tip değil. Aksine Hayır. asla Hayır. hani Hayır. beyoğlu bir ne diyelim lanetli bir mekan ya, neredeyse. Öyle. Ama sonrasında giderek işte asıl modernlik tanımlarının ya da o dediğin şey çok önemli. Evet, Alafranga'dan medeniyete... Geçiş. <gülüyor> o Evet o mesela çok çarpıcı. Çünkü Beyoğlu o çok lüks otelleri ve restoranlarıyla belli bir e, seviyeye yükseltebilmiş oradaki yaşantıyı. Hani evet oranın da arka sokakları ya da kötü tarafları var. E, hmm. Gençlerin özellikle onlar da son dönemler çıkmaya başlamış. Kötü yola düşmesine sebep olacak. Ama hani tokatlı yandan hiç bu şekilde bahsetmiyorlar. Orası çok şık bir mekan. Oraya giden herkes de değil oraya gitmeyi bir kimlik meselesi yapan ve aslında onu içselleştiremeyen dolayısıyla o kimlik üstünde eğreti duranlarla eğleniyorlar ya da onların topluma problem yaratan bireyler olduğunu düşünüyorlar. Evet. Şimdi bugün bu kadar çok modadan konuşuyoruz. Biz Çilem'le programdan önce ne çalsak acaba dediğimde ben evet. bana ne demiştin? Lüküs Hayat demiştim ben. <gülüyor> Çünkü tamam. o dönemin o mekanlarını, eğlencesini ben hatta bir bölümümün de başında kullandım. Belli mısralarını onu söylemiştim. Evet adelüks Lüküs Hayat çalalım. <gülüyor> Yoksa eğer halin yaman Niçel kubik mobilyalar Duvarda yağlı boyalar iki tane otomobil Biri açık biri değil Ahçı uşak hizmetçiler Dolu mutfak dolu giler Hanım gidersen gidersin Gündüzler hiç çaydan çaya Gece olur davetlisin Ya bineye ya baloya Hey lüküs hayat Lüküs hayat Bak cebime yan gel ya Ne ömür şey oh ne rahat Yoktur eşim lüküt hayat <Gülüyor> Yaz gelince adadasın, mayo giymiş kullardasın Etrafında güzel kızlar, canın çeker burnum sızar Hanım motorla dolaşır, hanım serbest kim karışır Takarsın şeyleri bazı, dünya böyle sen ol razı Sen de kendi hesabına, toplu akşam etrafına Sarıları esmerleri, kır şampanya kadehleri Hey lüfküz hayat, lüfküz hayat Bak şey yine yaz, Ne ömür şey, oh ne rahat Yoktur eşin lüfküz hayat Ay. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve günceniydi bir açımda. Bugün Teknik Masa'da Barış Demirel ile birlikteyiz. Ve konuğumuz Çilem Tercümanlar Türk romanında Moda ve Toplumsal Değişimi konuşuyoruz. Cumhuriyetin ilk dönemini, 1923 ve 1940'lı yılları. Ee, şimdi en son bu medeniyete geçiş ve Beyoğlu'nun evet. Cumhuriyet'le birlikte e, daha işte eski, lanetli yerindense daha artık kibarlık. Evet, evet. evet kibarlık. Bir kibarlık e, mekanı ha. haline alması aslında biraz sınıfsallaşıyordu yani, yani değil mi? Öyle. Anlatım daha böyle sınıfsal araçların da kullanıldığı evet. ve modada sanırım o sınıfsallığı ve kimliği aidiyet yani sen nereye evet, aitsin yani evet. bir yerde kümeleniyorsak hani evet, evet. onu en evet. çok Gözlerim, işaret eden şeylerden diyor. Evet çünkü yani gittiğiniz yer hani tanıştıklarınız ve birlikte yaşadıklarını halka halka düşünürsek dışarıya doğru kendi çevremize kendimizi ifade edebiliriz. Ama sokakta gezerken kılık kıyafetiniz duruşunuz kalkışınız işte bir kişiyle karşı karşıya geldiğinde konuşmanız o konuşmaya kattığınız yabancı dillerdeki kelimeler hitaplarınız e, gittiğiniz mekanlar. Şimdi Abdullah Efendi'ye gitmek başka bir şey Tokatlı'nın lokalinde oturmak başka bir şey dolayısıyla o kendi çevrenize ve dışarıdan sizi gören gözlere de bununla bir ifade ediyorsunuz zengin olduğunuzu o devrin ideal ya da alamot zevklerinden anladığınızı hani zengin olmak da yetmiyor bunu bu şekilde yaşayabilmek de lazım. Evler de öyle. Evler sadece öyle, sadece mekanlar değil. öyle. Kesinlikle öyle. Yani konuşmalarınız, selamlamalarınız, evler, evlerin dekorasyonu. Çünkü evlerde toplantılar çok sık yapılıyor o cemiyet hayatı içerisinde. Bir apartmana geçmek meselesi var. O hani ahşap evler ya da müstakil evlerin terk edilip apartmana gidilmesi meselesi var. Belli semtler aslında hani bakarsanız bugünün de... Belki bugün trend deniyor. O gün medeni semtler olarak değerlendiriliyor. E, oradaki e, alamot evler, onların içindeki dekorasyonları, işte kübikse kübik ya da belli bir dönem gelen mesela o çok ilginçtir bence. Antika merak. Ve o aslında baktığınızda o bilinçaltında e, ait olunmayan bir, sahip olunmayan daha doğrusu geçmişe sahip olmak. O antikaları toplayabilmek hem ya zenginsinizdir ya ailenizden kalıyordur. Evet. Bir anda bir antika merakı, bir şark odası gibi bir merak geliyor mesela onlara. Şark odası. Şark odası. Yani, evet, yani hem modernleşiyorlar e, hem şark odaları evet. yapıyorlar. Çünkü o şark odası dediğim gibi hem onu alabilecek ya onu alabilecek kuvvettesiniz mezarlardan ya da sizin ailenizde var birileri. Her iki şekilde de asil olmak. Ya, ya da, da zengin, zengin olmak, olmak. yani evet. varlıklı evet. olmaya evet. yani her iki maddi ve manevi varlıklı olmanın ikisine de işaret eden evet. e, unsurlar. ve unsurlar Sağ olarak ortaya çıkıyor. Döşemeler. Bir de mesela şey de düşünüyorum. E, bu, senin de seçtiğin romanlar Hı. hep böyle bizim e, ne diyelim Tırnak içinde birinci sınıf yazarlarımız ha, ha. ve edebiyatları değil diğer bütün evet. yani edebiyatları da kapsayıcı bir öyle. şekilde kullanmışsın. Öyle. Mesela şey var mı? Farklılık görebildin mi? Ya da o mesela Burhan Cahit'ten mesela Hı. bahsettik. Hı. Burhan Cahit evet önemli bir yazar ama hani Peyami Safa kadar önemsemeyiz. Evet, evet. evet, evet, evet. Önemseme, önemsenmeyeceği anlamına gelmez. O ayrı bir evet. şey. Hani onu ama demek istemiyorum. hani <gülüyor> olarak öyle yaparız. Evet, evet. Ha, yani Değilir sonuçta... Ama. Yani mesela bu, bana mesela çünkü ben de ile çok uğraştım Hı -hı. ve o da tırnak içinde popüler ürünler olarak görünür ya. Yani bu tarz kitaplar o kadar ilginç malzemeler sunuyor Kesinlikle ki. Öyle. Yani böyle çok e, acayip bir dünya var orada. Öyle. Ve e, bu tarz, mesela seni de o mu yönlendirdi mesela bu tarz eserlere de bakmak ya da hani bütün bir dönemi kuşatırken ya da oradan daha çok malzeme çıktı mı mesela? Oradan daha çok malzeme Hı. çıktı. Çünkü... E, Hani diyorum ya biz hayatı büyük büyük fikirlerle yaşamıyoruz. Sokağa indiğimizde o kitapların başında okuduklarımızla yaşamıyoruz. Gündelik hayatımızı bunlar belirlemiyor. Nitekim Peyami'nin de yazdıklarıyla yaşantısı arasında ne kadar benzerlik ya da paralellik vardı bu sorgulanma ihtiyacı. Artı yıllar içerisinde bize süzülüp gelen Peyami gerçek yani. Peyami bir örnek. Hı hı. Ne kadar hani kendini ifade ediyor. O gazete yazılarında çok başka bir adamla karşılaşabiliyoruz Tabii. mesela hani özel yaşantısından hariç. Ve evet dediğin gibi niyeyse böyle bir şey var. Yani tırnak içinde bir has edebiyatımız var bizim 3-5 isim onların evet, eserleri. Daraltıyor aslında Heh. yani çok daraltıcı bir şey. Değil cıvıl cıvıllar hatta yine e, hep aynı kişiye döneceğiz ama mesela Peyami'nin e, Cumba'dan Rumbayası bence diğer Harbiye'den adını Harbiye'den koy... daha iyi bir kitap. Kesinlikle öyle ve <gülüyor> kesinlikle. nasıl eğlenceli evet, ne kadar çok, malzeme çok var daha bir yani kitap, kesinlikle. okur için eğlenceli. Evet. Ayrıca da roman e, olarak yapı olarak da daha yapı iyi bir kitap, sağlam. Evet, çok yani, iyi bir kitap. O hani o devir için belki alışıldık ama bugünün iyi yani ortalama ve üstü bir okuru için o araya girilen fikirlerin orada eğreti durduğu görülüyor yani o kurguyu gerçek kendi içindeki gerçekliği bozuyor. Ama Cumhurda'nın rumbaya akıyor. Evet. bir film gibi gözümün önünde evet, canlı mı o kadar canlı ha anlatıyor bize. Öyle ha olmayın, ha böyle olun, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha diye. Ki ben bir röportajını okudum. En çok... ...kendi bile farkında değil ne kadar yazdığının... ...ben diyor Cemile'yi çok severim diyor. E tabii senin e, Yani Cemile gerçekten ama... ...ve çok da güzel canlandırmış onun dili, şuyu, buyu... ...çok güzel malzeme verdi bana. Ve aslında hani... ...büyük büyük işler yapmak istiyorsanız... ...onları da büyük fikirlerle okuyabilirsiniz. Cemile'nin kara gümrüklü olması... ...onun bu şekilde okunmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii gelmiyor. Bir de moda zaten... Aslında odanın hangi coğrafyalara ve mekanlara nasıl sızabildiği hmm. ve nereye kadar hmm. ulaşabildiği hmm. de aslında döneme dair birçok şey söylüyor. Ve evet. o anlamda aslında edebiyat belki de tarihin hiç sunamayacağı bir malzeme veriyor bize. Ya ben bu çalışmayı yaptıktan sonra şey dedim zaten yani böyle bir bir de bizim hani edebi ürünlerin haricinde de nesir, nesir geleneğimiz zaten zayıf. Gerçekten hani edebiyat tarihçi dinleyicilerimiz varsa <gülüyor> mazur görsünler ama o kadar yani ben Rasim çalıştıktan sonra da onu hissediyorum zaten öylesine renkli tabii ki sorgulanma ihtiyacı var ama baktığınızda tarih kitaplarında da sorgulamaya ihtiyaç tabii. var. Şimdi bu 50 sene evvelki gibi düşünmüyoruz değil mi? Yani evet. bir kurumun evet kuruluş tarihine inanıyoruz orada yazıldığı gibi ama arkasındaki bir takım hadiseleri her zaman sorgulama durumundayız. Fakat gündelik hayatla ilgili bu kadar cıvıl cıvıl malzeme bir de çok detay. Yani. Neler anlatmışlar? Evet o kadar detayı mesela bence de yani herhangi bir arşiv belgesinde mesela bulmak ne kadar mümkün? Onun zaten görevi o da değil. O dönemin evet. tarihçilik anlayışında ya da hani tarihçi işte kurumu yazar ne bileyim bu semt şu vakit yandı der, mimarisi şu vakit değişti der. Ama ona yüklenen anlamlar, onun için çarpan yürekler ya da onların içindeki... ...ya ben Ahmet Rasim'in kitaplarında e, çamaşır yıkamanın usullerini okumuştum... ...ya, ya da mesela. burada giyinip kuşanmanın böyle veya onlara hissettirileni bu... Hangi tarih kitaplarında olabilir? ya e e da hangi kaşıkla ne yenilir? Değil mi? Evet. Bunları anlatıyorlar. Yani Tatlılar, ya, kadri tatlı kaşıkları, mesela mesela yani bunlar. Hepsi farklı farklı. Şu tarihte şu ayakkabı, şurada şu ayakkabı, şu ruganlar, bacıklılar, bacıksızlar. Yani hangi tarihi eserde bu olabilir? Bugünün insanlar o anlamda şanslı. Onlar geriye dönüp baktıklarında kayıtlı... İşte görsel, yazılı, pek çok malzeme var. Zaten sadece nesne ile kurulan e, bağlantının bile e, bir dönemdeki zihniyete dair de birçok ipucu... Hı -hı. ...yani Hı -hı. moda aslında tek başına hani e, geçici bir şey değil. Belirli <gülüyor> bir zihniyetin evet. de aslında bize... E, yani nasıl yerleştiğini Gösteriyor Ya da nerede bu zihniyetin iyi işlediğini Nerede işlemediğini Nerede yani o mekanizmanın işler hale getirdiğini Ya da neyin moda olarak yerleştirilmeye çalışıyor i̇şte Mesela şapkayla ilgili evet, özel bir bölümün evet, var Evet, yani, evet hani çok o. geniş bir malzeme Çünkü evet. tam dönemi Şimdi biz biliyoruz ki bugün evet o şapkanın tek başına böyle bir kafaya takmak gibi bir şeyi yok yani. Hayır olur mu hani çiçeği mi estetik o bir güneşten korunma ya da bir işte iki süs koyayım böyle bir nesne değil. Hemen hemen hiçbir şey böyle değil. hemen Yani her birinin konuşmamın başında da dediğim gibi yani bileni ya da bakmak isteyeni o kendi altyapısıyla paralel olarak malzemesinden... Çıkıp o dönemin teknolojisini Ya da o bağlam içerisinde O dönemin zihniyetini evet, Ve beğenisini En, Hep, en çok da beğeni Ki beğeniyi de zaten O işte moda maharetli elleriyle bir sene evvel hiç beğenmeyeceğiniz bir evde sizi oturtabiliyor. Hani belki kendi halinize kalsanız dinlemeyeceğiniz müzikleri çok sevdirebiliyor. Onun öyle bir mahareti var. Evet. O yüzden herhalde yasaların hep üstünde. Yani bu imparatorluk yıllarında da mesela kılık kıyafetle ilgili ya da yaşam tarzıyla ilgili bir takım yasaklar çıkıyor. Çıkıyor eninde sonunda deliniyor o yasaklar. Evet. Ama cumhuriyette de yani ailelerden mesela tepkiler görüyoruz daha ziyade. Ee, ...bir idareden fazla... ...dinlenmiyor. Ya da bir şekilde... ...ona ulaşmanın yolu bulunmaya çalışılıyor. Bu adab muhaşeret kitapları... mesela Var. O dönem çok yaygın. Hmm. O işte hani... ...her şeyi layıkıyla yapmak... ...ne bileyim hani bugün... de ...meraklısı vardır ama... ...ortalama biri için bir e, şey değilseniz... ...uzmanı değilseniz... ...dans etmek salınmaktır. Ya da ne bileyim hani... ...bir yere giderken bilirsiniz gecene giyilir... ...şuraya şu olur ama... Onlar öyle değiller onların kitapları var dersleri var ders alıyorlar dans için oturma kalkma için azıcık bir oyun bilmeleri lazım orada ilişki kurmak için benim, sizin benim hiç aklımıza gelmez bir evet. cemiyetin parçası olabilmek için kağıt oyunu bilmek Evet. ama onlarda var bunlar ve kitaplar kitapları da çok da basıyor. Evet bir de yani değişen e, hayatın yeni kültürel kodlarını ve davranış biçimlerini de yerleştirmek Hı -hı. aslında Hı -hı. bu noktada belki Hı. hani çok uç bir şey söylemek istemiyorum ama romanlar belirli anlamlarda bu adab muhaşet kitapları gibi de çalışıyorlar. E Evet öyle yani siz orada eleştirseniz bile çünkü bir taraftan e, nüfuz ediyor, kendiyle özdeşleştiriyor, onu seviyor. Zaten hani belki bugünün çok gençleri için uzak gelebilir okuma oranımız da çok düştüğü için ve sinema dizi çoktan yerini aldı bunların. Görsel o anlamda çok daha kuvvetli ama ki Cumhuriyet döneminde de var zaten gençler kadınlar roman okumasın o dönemlere bile sarkan bir mesele niye örnek teşkil ediyorlar? Evet. Yani bir şekilde o kafasında... ideali yaratmanın Heh. bir formülü olarak yavaş yavaş aslında hani doğrudan bunu didaktik bir şekilde yapmaktansa bu daha etkileyici bir şekilde. Öyle, oluyor. öyle. İnsanın doğasında var çünkü o zorla verilene karşı çıkmak. Ama roman, ama sinema, moda bunlar razibeli. Bunu daha çok bir de roman ve moda bir araya geldiğinde aslında okur... Hem eğleniyor bir kitap okurken hı hı. hem de aslında onu fark etmeden uygular hale de geliyor. Evet, Çünkü bunlar evet. çok güncel ve yazılan bir de tabii tefrika geleneğini de düşündürsek çoğunun tefrika edildiğini özellikle. Evet, evet, evet. O modayla bayağı paralel gidiyorlar. Gidiyor. Evet. Ee, evet, bugün e, 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında Çilem Tercüman konuğumuz ve kendisiyle Türk romanında moda ve toplumsal değişimi konuştuk. Çok teşekkür ederiz Ben Çilem. teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.